Podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Süha Oğuz Ertem'e teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim bugün yeni yılın ilk günü ve Altın Saatler programının da 2020'deki e, ilk programı. Hoş geldiniz hocam. İyi günler, dilerim. iyi yıllar. Sağ olunuz. çok teşekkürler. Elvan, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yıllar da. Evet, bütün dinleyicilerimizin de yeni yılını kutluyoruz programdan çıkarken de sizlerden rica edeceğim yeni yılla ilgili dileklerinizi mikrofonlarımızdan dinleyicilerimize iletirseniz çok iyi olur. Hocam bugün. ...2019 yılının... ...bir özetini yapacağız... ...ben e, programları... ...şöyle bir gözden geçirdim... ...2019 yılında... ...toplam 51 hafta... ...programımız yayınlanmış... ...yayınlanmayan bir hafta var... ...o da 10 Nisan... ...Açık Radyo Dinleyici Destek... ...haftası özel yayını nedeniyle... ...Altın Saatler programını... ...yayınlamamışız... E, ...onun dışındaki... ...51 hafta boyunca yayınlanmış... 48 tanesi yeni program olarak yayınlanmış, iki tanesi tekrar program, bir de 20 Kasım tarihli programda mikrofonu arkadaşlarımız Ayşegül Tözeren ve Profesör Doktor Selim Badura teslim etmişiz. Onlar çünkü çok güzel bir program gerçekleştirmişlerdi. önce sağlık programında Profesör Doktor Doğaş Niyazi Özçelik'le birlikte afet tıbbı üzerine bir program gerçekleştirmişlerdi ee, bizim de uzun zamandır ihmal ettiğimiz konulardan biri olduğu için o programın e, bir tekrarını altın saatlerde yayınladık bugüne kadar ise e, yıl sonu itibariyle 1028 program gerçekleştirmişiz. Bunların çok az sayıda gene tekrar programlar var içinde. Ve geçen yılın ilk programını da 2 Ocak günü yapmışız. E, 16 Aralık 2018'de kaybettiğimiz ve Batur hocamızı anmışız bu programda. Böyle bir e, özet evet. yaptım. E, buradan hareketle tabii şimdi 2019'un tek tek böyle programlarını sıralayacak değiliz ama önemli köşe başlarını ele alalım alırız diye konuşmuştuk daha öncesinde. Bunların da en başında deprem yönetmeliği geliyor çünkü 2019'un Ocak ayının başından itibaren devreye girdi. Evet, evet hocam. Bu yönetmelikler sadece deprem yönetmeliğiyle sınırlı değil. Başka yönetmeliklerde hala hazırlanmakta olan evet. ve üzerinde çalışılmakta olan yönetmelikler var. Tabi deprem haritası yönelendi. Evet. 2019'un en önemli unsurlarından evet. biri de buydu. Ve tabi bu bugüne kadar 2019 başına kadar bildiğimiz bölgeler tanımı da deprem bölgeleri tanımı da değiştirilmiş oldu evet, evet bu yönetmeliklerle ilgili gene evet. sizden bir özet rica edebilir miyiz hocam 2019'un de belirttiğiniz gibi deprem uygulamaları bakımından özellikle mühendislik uygulamaları bakımından çok önemli bir e, yer tutan bu yönetmelikler meselesi var. E, aslında e, yeni deprem yönetmeliği, yani deprem tasarım yönetmeliği ki buna biz Türkiye bina deprem yönetmeliği adını verdik. E, kısaca, kolayca telaffuz edilsin diye. E, bu yönetmelikle birlikte aslında aynı yönetmelik e, hazırlama süreci içinde hazırlanan yönetmelik ...Türkiye'nin yeni deprem tehlike haritası da. Bu her iki doküman... ...18 Mart 2018 tarihinde... ...resmi gazetede yayınlandı. Ve... ...her ikisi içinde takribin işte... ...9 ay gibi bir geçiş süresi... ...tanındı. Ve her ikisi de... ...yani hem yönetmelik hem de... ...tehlike haritası... ...1 Ocak 2019'dan itibaren... ...resmen yürürlüğe girdi. Ve bir yılını doldurdu. Evet. Bugün itibariyle... ...tam bir yılını doldurmuş oluyor. Burada hemen aklıma şu soru geliyor hocam. Evet, 2019 yılının ilk günü itibariyle bu deprem yönetmeliği devreye girdi. Ama o tarihten itibaren yapılmakta olan binaların... ...bu deprem yönetmeliğine uygun olup olmayacağını denetleyen bir mekanizma... ...bir kurum, bir grup var mıdır... Şimdi efendim bunun için özel bir e, e, uygulama oldu. Ondan bahsedeceğim ama tabii sizin sorunuz genel yani. Bu Çok genel bir Bu göre yapılan e, tasarımların e, kontrol, kağıt üzerinde kontrolü yapılıyor. Evet. Bu kağıt üzerinde. Kim yapıyor bunu? E, bu aslında yapı denetim e, kanunumuz var, yasamız var. E, i̇şte 2002 tarihinden itibaren ne yürürlükte e, fakat e, pratikte e, yapı denetimi deyince şantiye denetimi anlaşılıyor daha ziyade. E, yapı denetimi de biliyorsunuz. Yapı denetim kuruluşları adı verilen özel yetkilendirilmiş kurumlar tarafından yapılıyor. Fakat tasarım dediğimiz şey yani bunun hesabı, kitabı, çizimi özellikle deprem etkisi altındaki Türkiye için en büyük... Etki bu. Yani tasarımı etkileyen en büyük faktör e, deprem biliyoruz. E, bunların e, bu tasarımların e, maalesef kontrolleri yeterince yapılmıyor. Evet. Bir taraftan belediyeler de tabii bunu tasdik ediyorlar. İşte belediye e, yapı Denetim kuruluşuna topu atıyor. Topu atıyor. Öbürü de öbürüne atıyor vesaire bu. Maalesef Büyük bir sahipsizlik içinde gidiyor. Ama kağıt üzerinde bu kontrol var. Evet. Ya, yapılıyormuş gibi şey yapıyoruz, varsayıyoruz. Bu yönetmelikler çıktıktan sonra esasında bir dizi eğitim programı da yapıldı. Bu mühendis evet. İnşaat Mühendisleri Odası, evet. hatta sizin de katılımını da buldunuz. Evet, evet. Peki bu eğitim programları sırasında bu yapı denetim şirketlerinin elemanlarını yani yeterli... De, şeyle, yay, yay, yaygınlıkla bir eğitim böyle mi yoksa? E... E, Valla tabii o şeyler bütün mühendislere açıktı. E, Türkiye'nin yedi ayrı yerinde iki, ikişer günlük, yani cumartesi, pazar olmak üzere eğitim verdik mühendislere. İnşaat mühendisleri odası genel merkezinin koordinasyonu altında e, sonuç olarak hem tasarım yapan hem de tasarımı kontrol eden evet. mühendislerin katıldığını biliyorum ama yani esas ondan oraya fiilen katılan ve yararlanması umulan şey tasarım mühendisleri yani proje yapan mühendisler çünkü dediğim gibi yani kontrol mekanizması Türkiye'de yürümüyor maalesef yürümüyor biz aslında bu 99 depreminden sonra pek çok eğitim faaliyetinde bulunduk hatta özellikle bu İSMEP programı çerçevesinde bir eğitim programı işte, 2007-2008'de, o zaman büyük ölçüde onların amaçlarından biri de bu tas şeyleri eğitmekti yani kontrol mühendislerini evet. eğitmekti. Ama açık söylemem gerekirse o programda da o açıdan bir, bir fayda sağlandığını hiç sanmıyorum. Ya yani, bu, çünkü bu... yani özür dilerim ee, yani e, oradaki mühendislerin sadece imzası söz konusu yani bir, bir bilgili olması olmaması vesairesi Pek önemli değil. Ve onlara e, çok basit bir, e, tam da bilmiyorum ilk başta 12 yıllık herkese zaten belge verdiler. Daha sonra nasıl belge veriyorlar onu da bilmiyorum. E, yani do doğru dürüst bir belge düzeni yok. Evet. Yani doğru dürüst bir kontrol mekanizması yoksa tasarım mühendisinin de bunu öğrenme ihtiyacını e, hissetmesi de çok zor gibi geliyor bana. Yani evet. e, kimse kontrol etmiyor. Ben de işte vakit bulursam belki katılırım böyle bir eğitim ama yoksa da yapı, işimi yapacağım deyip de gitme de var. Belki programlara filan e, yani bilgisayar e, programlarına filan işlenmiş olabilir bunlar. Şu, hani En azından oradan belki o yönetmeliklere biraz daha yakın. C'ler tasarımlar çıkar ama yani e... maalesef kontrol diye bir şey yok yani şimdi e, bu konuda tabii önemli bir gelişme oldu bu, bu, geçen yıl ve bu yıl e, onu da bu bağlamda belirtmek isterim şimdi yönetmelikler e, işte bizim en son bu 2019'da yürürlüğe giren yönetmeliğimizden önce 2007 yönetmeliğimiz vardı ondan önce 97 yönetmeliğimiz vardı 98'de yürürlüğe girmişti ama tabii kaçınılmaz olarak, işte ondan önce 75 yönetmeliğimiz vardı. İşte 15-20 yılda bir yönetmelik değiştiriyoruz ortalama. E, kaçınılmaz olarak tabii e, binalarımız daha komplike hale geliyor. Eskiden bu kadar çok yüksek binamız yoktu hatırlarsınız. Yani 1970'lerde, 60'larda, 70'lerde 10 katlı binaya yüksek bina derdik. E, ...hatta 10 katlı binalara ben Gökdelen dendiğini bile hatırlıyor. Kuleyde yaptı <gülüyor> Gökdelen <Doğru>. Delen'de. Gerçekten. <gülüyor> e, şimdi e, o zamandan bu yana muazzam gelişme oldu tabii. Yani binaların türlerinde, kalitelerinde, işte yüksekliklerinde, özelliklerinde... ...artı tabii mühendislikte, hesap yöntemlerinde bilgisayarların özellikle gelişmesiyle... E, ...bu konular giderek daha karmaşık hale geliyor, kaçınılmaz olarak... Ee, ...ne anlamda karmaşık oluyor? Tabii özellikle bilgisayarların sağladığı hesap olanakları sayesinde daha iyi hesap yapabiliyoruz. Daha hassas hesap yapabiliyoruz. Ama bu da tabii daha çok bilgiyi gerektiriyor. Yani daha çok eğitimi gerektiriyor, daha bilgiyi gerektiriyor. Ve tabii e, bilgisayarlar için içine girince kontrol biraz daha da zorlaşıyor. Yani kontrolü gerçekten bu işi iyi bilenlerin yapması lazım. Hı hı. Özellikle yüksek binalar bu konuda çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü yüksek bina için üst sınırı yok gibi bir şey. Yani sonuç olarak öyle bir şey konmak da zaten söz konusu değil. Şimdi mesela İstanbul'da, İstanbul'un işte deprem bakımından aktif olan bölgelerinde ve ona benzer diğer bölgelerde 70 metre zeminden itibaren 70 metreyi aşan bütün binaları yüksek bina olarak sınıflandırıyor yönetmelik şimdi bu da işte 17-18 kattan başlayan binalar demektir ki bunlar peynir ekmek gibi yapıldı Türkiye'de hı hı. halbuki bunların artık biliyoruz ki yeni üretmenimiz de zaten onu çok ayrıntılı olarak ele alıyor bu tür binaların dizaynı için normal daha alçak binalara göre bir takım ilave hesaplara kitaplara ve tasarım çabalarına ihtiyaç var ve bunların tabi kontrol edilmesi gerekiyor şimdi Bununla birlikte mesela yalıtım bu taban yalıtımı veya sismik izolasyon dediğimiz yani bir takım izolatörlerle, yalıtıcılarla binaya gelen deprem enerjisini binaya aktarmadan absorbe eden sistemler var. Bunlar Türkiye'de giderek yaygınlaşıyor. Özellikle hastanelerde çok yaygın kullanıldı. Ve önümüzdeki kısa dönemde e, öyle umuluyor ki dünyadaki gelişmelere paralel olarak yani normal konut binalarında veya diğer ofis binalarında vesaire binalarda da kullanılacak. E, bu, bu, bu tabii yeni bir teknoloji. Bunların bunun özellikle titizlikle yapılması gerekiyor. Bir takım özel kuralları var vesaire. Artı e, ...özellikle büyük şehirlerde artık her türlü zemine e, bina, bina yapar yapılıyor. duruma geldik. Arsa yokluğunda büyük ölçüde eskiden kötü zemin olunca buraya bina yapılmaz deyip geçerdik. Şimdi diyemiyoruz. İşte kazıklı sistemlerimiz var, benzer zemin iyileştirme yöntemlerimiz var vesaire. Özellikle bu kazıklı sistemler devreye girince e, çok... E, uzun ve farklı tüplerde kazıklar yapıyoruz örneğin e bunlar da yapının bir elemanı aslında bunların zeminle etkileşimi ve depremde çok önemli ve karmaşık bir mekanizma bunların da tabii yönetmelikte artık yer alması gerekiyordu daha önceki yönetmeliklerimizde bu konu biraz sınırlı bir biçimde ele alınıyordu bu yönetmelikte çok ayrıntılı olarak ele alındı yani yapı kazık zemin etkileşimi bu da ...kolay bir konu değil. Şimdi bu deminden beri sözünü ettiğim... ...özellikle yüksek binalar, yalıtımlı binalar... ...ve bu kazıklı sistemlerle ilgili... ...özel bir kontrol mekanizması... ...kurulması gerektiğini düşündük. Çünkü dediğim biraz önce... E, ...sorunuza cevabı söylediğim gibi... E, ...bizde genel bir kontrol mekanizması... ...maalesef yok, proje açısından yok. E ama bunlar da... E, ...kritik e, konular artık artık... E, ...giderek de uygulamaları artıyor... Bu nedenle bizim yönetmeliğimizde e, tasarım gözetimi ve kontrol diye yeni bir mekanizma ihtas ettik. E, 2019'da yürürlüğe giren yönetmelikte. Buna göre e, yönetmeliğin o birinci bölümünde tarif ediliyor. E, beş ana konuda ki demin söylediğim konular bunlar genellikle. Ee, ve onların bazı ayrıntıları. Bu beş konuda e, proje mühendisi e, bakanlık tarafından yetkilendirilen ve belgelendirilen özel tasarım gözetmenlerinden hizmet almak zorundayım. Bu, bu tasarım gözetmenleri de bütün dizayn süreci boyunca... ...başta devreye girerek... Yani evet. proje aşamasında. Evet ama bu daha başta devreye girerek... ...yani gözetmekten kastımız o zaten... Hmm. ...yani projenin bütün devamı... ...süresince... E, e, ...kontrol edecek... ...gözetecek yani... ...güzel bir kelime oldu Türkçe de... Gözeteme. ...sanıyorum... <gülüyor> ...tam e, amacına uygun bir evet, kelime... ...kavramsal Gözetme. tasarım evet. aşamasından başlayarak... Evet, evet. Evet. Ee, ...böyle bir... ...sistem öngörüldü... Bunlar, yönetmelik bunun e, e, hangi konularda bu gözetmenlik sisteminin uygulanacağını belirtti. Beş tane ana konu var orada dediğim gibi. Ama bunun implementasyonunu, şeyini tabii o deprem yönetmeliğinin konusu değil, nasıl yürütüleceği vesaire. Bunun için e, Çevre ve Şericilik Bakanlığını görevlendirdi yönetmelik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da e, bu e, 2018-2019 arasındaki geçiş süresi boyunca bir tebliğ hazırladı. Bakanlık tebliği hazırladı. E, bir nevi yönetmelik ama işte, formal bakımdan tebliğ Hı -hı. olarak ifade ediliyor. E, bu sistemin e, nasıl çalışacağı, bu tasarım gözetmenlerinin nasıl seçileceği, nasıl görevlendirileceği, nasıl belgelendirileceği ve sistemin nasıl yürüyeceği, çalışacağı konusunda çok ayrıntılı bir tebliğ yayınlandı. Bu tebliğ çerçevesinde e, bu tasarım gözetmenlerini seçmek üzere beş kişilik bir üst komisyon oluşturuldu bakanlık tarafından. Bunun iki tanesi akademisyen, üç tanesi ise bürokrat üyelerden oluşuyor. E, özel olarak bunu da ifade edeyim. Ben de bu komisyonun akademisyen üyelerinden biriyim. ...ve başkanıyım... E, ...bugüne kadar devam ediyor... ...bu Ocak ayında... E, ...yürürlüğe girdi... ...Ocak 2019'da yani 11 Ocak sanıyorum... E, ...ve... ...bugüne kadar da... E, ...iyi bir şekilde devam ediyor... ...bu proses devam ediyor... ...20'ye yakın e, tasarım gözetmenine... ...belge verildi... Ha, ...seçim As yapıldı... Evet, evet. ...19 tam sayısı 19... ...en son evet. geçen hafta itibariyle... ...50 küsur başvuru vardı. Bunların içinden 19'u şu ana kadar aldılar. Bu biraz... Burada kıstas ne? Ee, 4-5 tane kriter var. Bir tanesi en önemlisi tabii mesleki deneyim. Hı -hı. Yani bu konuda bilfiil fiil çalışmış, ee, çalışmış proje üretmiş olmak ee, yapmış olmak lazım. Hı -hı. Yani yüksek bina projesi yapmış olmak lazım. Yüksek bina projesi yaparken de yönetmelikte yer alan yöntemleri kullan, kullanmış olması lazım. Bunu e, başvuran kişiler bunları detaylı olarak e, belgelendiriyorlar. E, i̇kincisi e, mesleki e, deneyim birincisi. ikincisi akademik deneyim. Yani master doktora e, belli bir puan veriliyor. Bunların hepsine puan Hı -hı. veriliyor. Beş tane ayrı kriter var üçüncüsü mesleki yayınlar ve bir de şey var meslekteki süre yani meslekteki Hı -hı. çalışma Hı -hı. süresi de belli bir puan veriliyor işte bu puanların toplamı 100 şey olacak şekilde ayarlandı 100 üzerinden 60 alan adaylar ve bu ünvan veriliyor ve bir belge veriliyor bu her şey internet üzerinden yürüyor, gayet güzel yani bütün bakanlığın kontrolü ve gözetimi altında olan sistem gayet transparan şeffaf bir biçimde bugüne kadar yürüyor. Umarım şimdi tabi bu sayı pek fazla değil gibi görünüyor Türkiye ölçeğinde doğru ama Türkiye'de e, güvenetmenin yürürlüğe girdiği tarihten beri büyük bir durgunluk var evet, inşaat hı hı. piyasasında. ...malum bildiğimiz ekonomik sıkıntılardan dolayı... ...işte son zamanlarda biraz açıldığı ifade ediliyor... ...yani ekonomik düzelme olacağı varsayımıyla... ...tasarımların yavaş yavaş... ...inşaatların bilfin inşaatların değilse bile... Hı hı. ...proje çalışmalarında ufak tefek bir hareketlenme olduğunu... ...arkadaşlar ifade ediyorlar. Bu tür gelişmeler tabii şu anda... Ee, inşaat mühendisliği öğrencilerini de teşvik eden bir konu olacaktır herhalde değil mi? Hiç tabii. Yani bu aslında zaten e, bu durumda e, en büyük ihtiyacımız olan yetkin mühendislik sisteminin hala devrede olmaması dolayısıyla bir, biraz da bu, bu yola gidildi. E, mesleki kualifikasyon sistemi maalesef inşaat mühendisliğinde hatta diğer mühendisliklerde de, de öyle hı? maalesef yok. İronik bir durum var. Türkiye'de yani inşaatta çalışan Kalfa'nın mesleki yeterliliğini arıyoruz ama mühendisin mesleki yeterliğini aramıyoruz. Yani sadece diplomaya bakıyoruz. Diplomaya bakılınca da e, olmuyor. Tabii yani işte mezuniyet, mezun olan her mühendis e, sanki doğuştan şeymiş gibi <gülüyor> tevarif etmiş gibi e, yetkilere sahip Onun için inşaatları kalfalar yapıyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> maalesef. Maalesef. Yani Türkiye hala bu, bu alanda çok primitif bir uygulama yürütüyor. Geçenlerde bir şeyimi anlatayım. Benim eski öğrencilerimden biri şimdi Amerikalılarla çalışıyor. Yani onlarla şimdi çok enteresan bu bilgisayar internet teknolojisi gelişince yani artık firmaların mesela tasarlar ...oraya, o Amerikan firması da taşeron olarak iş yapıyor buradan yani. Ya, Hı -hı. Gayet kolay Hı -hı. haberleşme şey olduğu için. Şimdi... <gülüyor> ...o firmanın baş yöneticisi İstanbul'a gelmiş. Bu işte karşılıklı anlaşma yapmak üzere. Bir otelde yemek yerken, o Amerikalı misafirin kaldığı otelde... ...işte konuşmuşlar Türkiye'de bu sistem nasıl sürüyor falan filan diye benim öğrencim demiş işte böyle bizde ne kontrol var ne bir şey var ne yetki hmm. mühendislik var filan deyince adamın şaşırmış ya ben demiş yani Türkiye'yi bu kadar geri bir ülke olarak bilmiyordum ya Türkiye bu riski nasıl alıyor, alıyor. Yani. nasıl alıyor anlamak mümkün değil yani bu çok ilgimi çektim. Kesuruz hocam. Evet, yani nasıl bu riski yani, alabiliyorsunuz? Işte, yani şeyde var bir, bir, bir, hani genlerimizde bu Üniversite diplomasına karşı inanılmaz bir güven ve hani e, nasıl bir de saygı da var işte e, bütün sosyal olaylarda falan da karşımıza çıkıyor üniversite diploması olsun damatım falan gibi yani ola <gülüyor> okumuş, e, yani. okumuş çocuk e, evet ama yani üniversitede biraz çalışan e, herkes biraz biliyor ki e, sistemden o kadar hani e, her Hayır, şey mi? bilen birileri çıkmıyor Artı çıktığı anda iyisinden de çıksa zaten yeterli tecrübesi ve birikimi olmadığı için de yani şeyiyorum var yani. Üniversiteleri de suçlamadım bir anlamı yok. Üniversite eğitimi e, her şeyi vermez. Yani özellikle inşaat mühendisliği spektrumu çok geniş ben bir şey meslek dalıdır. Evet. Her şey vardır içinde. Yani yol da vardır, demir da vardır, baraj da vardır. E, her şey onun içindedir. E, bina vardır, köprü vardır. E, do, bunların hepsini dört e, yıllık bir eğitim içinde Bunların bütün ayrıntılarını değil. öğretmek mümkün değil. Zaten dünyanın hiçbir yerinde evet. bir söz konusu değildir. Bu meslek uygulamada öğrenilir. Üniversitede bunun temelleri, temel teorik bilgileri alınır. Esas deneyim tatbikatta kazanılır. Yani uygulamada kazanılır. İşte zaten bu yetkin mühendislik sistemi de bütün dünyada uygulamada usta -çırık çırak ilişkisi içinde mühendislerin Geliş, ...gelişerek en sonunda bir takım e, kademeleri geçmesi ve bunun belgelendirilmesi anlamına gelir. Bunu biz Türkiye'de hala, hala yapamamış olmamız bizim için çok büyük bir ayıp ve... ...demin söylediğim yani bu Amerikalı arkadaşın dediği çok Türkiye böyle bir riski nasıl alıyor hâlâ, dışarıdan bakan insan bunu anlayamıyor. Evet. Evet. ...Amerika'da en az bir beş yıl tecrübe gerekiyor... ...değil mi bu işe müracaat tabii, etmek... Tabii, ve tabii, sınavı, tabii, sınavı tabii. geçmek için? Tabii. Evet. Orada çeşitli eyaletlerde... ...çeşitli her eyaletin kendi... kendine göre, ...sistemleri var. var. ...şeyleri de farklı, boşulları da farklı. Mesela evet. Kaliforniya'da depremin çok önemli olduğu yerde... Depre, ...yani civil engineering... ...yani inşaat mühendisliği sertifikası yetmiyor... ...bir de yapı mühendisliği sertifikası almanız hmm. lazım... ...ki onu almak çok zor. Evet... Bir de Ulusal Deprem Stratejik Planı çerçevesinde şu anda hala üzerinde çalışılan yönetmelikler var. Evet. Özellikle evet. altyapı tesisleri yönetmelikleri. Evet. Onlar ne durumda hocam? Bitti. Bitti. bitti. Yani evet 2018 pardon 2019 sonu itibariyle bitti. Bunlar evet. da Ama bunlar da aynı sürece tabi olacak herhalde. Şimdi bunu Yayınlandıktan bunlar sonra. Bunlar büyük ölçüde bulaştırma ve altyapı bakanlığının uygulama alanına giren bunlar. Evet. Köprüler var, tüneller Köprüler, var, kıyı ve kime, liman kime, tesisleri kime, liman. var, evet. iskeleler ve rıhtımlar evet. gibi. Evet. Havalimanları, boru hatları, tanklar, elektrik trafoları, enerji hatları, iletişim altyapısı. Evet, yedi tane toplam yönetmelik evet. hazırlandı. Bu söylediğiniz, belirttiğiniz konularda. Bunların işte elektrikle ilgili tabii işte Enerji Bakanlığı herhalde. Ama diğerleriyle ilgili altyapı ve işte ulaştırma ve altyapı bakanlığı. Bunların yürürlüğe giriş mekanizmalarını onlar düzenleyecekler. Henüz o konuda bir bilgim yok yani. Evet. ne zaman? Herhalde bizim önerimiz yani yine bina deprem yönetmeliğinde olduğu gibi bir yıllık bir takriben ortalama bir yıllık bir geçiş süresi iyi olur. Bu arada eğitimler verilir. Bir takım eğitimler yaptık biz bu arada ama yine de daha sistematik bir biçimde yapılır. Ondan sonra diyelim ki işte 2021'in yaşın başında e, yürürlüğe girebilir. Sanıyorum öyle bir... Evet bir ama şey daha olacak. yayınlanmadı bunlar değil Henüz mi? Henüz yayınlanmadı çünkü yani son teslimatı işte birkaç hafta önce o, yapıldı. Evet, evet. evet Yakın tarihte evet, evet. evet e, Bunlarla birlikte tabii ki aslında Türkiye'nin ihtiyacı olan e, en önemli ve temel yönetmeliklerde hazırlanmış Aslında oluyor. çok önemli. Yapılara tabii, ilişkin tabii olarak. Bunlar, ve altyapılara evet, ilişkin özellikle olarak. Özellikle köprüler e, giderek daha büyük açıklıklı ve daha iddialı köprüler yapıyoruz. Örneğin mesela tünel inşaatı çok yaygınlaştı. Metrolar. Evet. Trenler. Karayolu, demiryolu tünelleri. Demir e, ve daha da yaygınlaşacak bu. Çünkü mesela tünel teknolojisi çok gelişti. Bunlarla ilgili ekipmanlar, aletler çok gelişti. Metotlar gelişti. Ama tabii deprem, bu söylediğimiz yönetmelikler deprem yönetmelikleri. Yani spesifik evet. olarak bu söylediğimiz alanlardaki yapıların depreme karşı tasarımı ile ilgili yönetmelikler. Tabii Türkiye'nin her yeri hemen hemen deprem bölgesi olduğu için... ...bu kritik yapılarında depreme karşı tasarımı özel bir önem kazanıyor. Binalardan daha az önemli değil sonuç evet. olarak altyapı tesisi, temel tesisler... Umarım bu yedi yönetmelikte çok önemli görevler görecekler. Evet. Hocam sizin e, mutlaka olması gerektiğini düşündüğünüz başka yönetmelikler var mı? E, sanmıyorum. Yani bu özellikle bu son konuştuğumuz bu altyapı yönetmelikleriyle yedi yönetmelik. hemen hemen bütün e, spektrum tamamlanmış olacak. Evet kapsanmış oldu. Tabi e, Olabilir. Daha başka özel konularda eksiklerimiz var ama bunlar biraz da aslında idarelerin özel yönetmelikleriyle, özel şartnamelerle giderilebilir. Yani genel manada şu var mesela şimdi aklıma gelen endüstri yapıları için daha detaylı bir yönetmeliğe ihtiyacımız var. Bina deprem yönetmeliği bir miktar Hı -hı. kapsıyor onu ama bazı eksik noktaları var. Mesela bu konuda bazı talepler oluyor. Bana da gelen talepler var. Endüstriyel işte tank, endüstriyel tankların mesela. Ya, pa patlama işte, benzeri o, risklere e, karşı e, şey. O, deprem, o, endüstriyel e, imalat <gülüyor> diyelim <gülüyor> yani. Bununla ilgili e, bunlar daha ziyade tabii mekanik makine mühendislerinin tasarımını <gülüyor> yaptığı şeyler ama deprem bunlarda da etkili hiç şüphesiz. Artı bize bizim bina yönetmeliğinde bir eksiğimiz, şöyle bir eksiğimiz var. Şimdi tabii biz bina deprem yönetmeliği deyince binanın taşıyıcı sistemi, yani betonarme veya çelik bina olarak köprülerde de öyle, ta taşıyıcı sisteminin tasarımıyla ilgili deprem etkilerini ve bunun bununla ilgili projelendirme esaslarını e, kapsıyoruz. Bir de... E, yapısal olmayan elemanlar var. Yani mimari elemanlar. Duvarlar, evet, evet, efendim evet. cepheler, efendim mekanik ve elektri elektrik aksamın bağlantıları. Bunlar da tabii çok önemli. Şimdi eskiden bunların e, yani bundan 40-50 yıl öncesini düşünürseniz bunlara kadar önemli değildi ama bir, bugün bir binada mekanik elektrik havalandırmadır işte efendim soğutmadır. Evet asansörler, şunlar. Bunlar yani bu mekanik, elektronik, elektrik ekipman çok önem kazandı. Bunların deprem sırasında da hasar görmemesi veya hasarını sınırlandırılması lazım. Bu parasal bakımdan da çok büyük Tabii. para tutan şeyler bunlar. Jeneratörler yani var. Bir bu, bu makine konuda, aksamı bu, bu var. Bu konuda yeni bir bölüm ekle, ekledik yönetmeliğe. Yani eskiden daha az kapsamlı bir şeyken şimdi yeni bir evet bölüm yapıldı altıncı bölüm ama yeterli değil daha detaylı olması lazım çünkü bunlar giderek önem kazanıyor dediğim gibi hani o manada bir gelişme olması gerekir. Evet. Ee, bun... Senin bir sorun var herhalde. Çok oku, ama şey hoca hani so ilave olarak pek, özellikle dış cepeler. Evet. E, gittikçe daha fazla cam ve ağır dış cepeler yapılmaya devam ediyor. Bugün, e, bunların bir de yani çevresel etkileri filan da var. Bu, e, şeyi hep düşünürüm ben. Bu yüksek binarı yapıyor, rüzgar e, testleri tabii, tabii. bunların Bunlar yapılıyor. E, yapılıyor. <gülüyor> Türkiye'de yani aslında bu işi iyi yapan firmalar. Bunların bir kere rüzgar testleri mutlaka yap yapılması lazım. Gerçi bir sürü yüksek bina rüzgar testi yapılmadan yapıldı Türkiye'de. Ee, benim de bildiğim o da o yüzden <gülüyor> soruyorum <gülüyor> soruyu. Maalesef. Bunlarda tabii rüzgar sırasında işte bir takım titreşimler falan oluyor, hatta evet, rahatsız edici evet, titreşimler evet. de oluyor. Ama bu işi ciddi yapan firmalar, yatırımcı firmalar ve tasarım firmaları son 10-15 yıl içinde rüzgar konusunda da tabii yüksek binada bu şart çünkü. Hatta yani mesela bazı durumlarda mesela Ankara'da ve bazı ülkenin deprem bakımından deprem etkisinin çok önemli olmadığı binalarda zaten tayin edici faktör yüksek binada deprem değil rüzgar, rüzgar. Oluyor. Yani Rüzgara esas göre tasarım yapıyorsunuz. Bunun da tabii bir konfor tarafı var. Yani içinde oturanların <gülüyor> evet bazı binalarda <gülüyor> rüzgardan bir buçuk metre üst tarafta sallanma oluyor yani <gülüyor> konfor dizayni var bir de cephe dizayni var yani yani. Iki, iki şeyi var evet. bunun için rüzgar tüneli testleri yapılıyor evet. baya bunlar ciddi testler evet. Türkiye'de şimdi yavaş yavaş bu konuda birkaç üniversitemizde yeni çabalar Zaten, var evet. ama tabi fazla deneyim daha şey olmadı Avrupa'da Amerika'da çok çok ciddi firmalar var yani bir, ya binanın ötesinde bir de çevresel şey etkileri Aa, de var. O da çok önemli. Çünkü evet, evet. Ee, bir küçük ara veriyoruz, müzik parçamızı dinliyoruz. Evet. Feryal seçti, evet. <Gülüyor> Am I a hero now? Am I a hero? Am I a hero now? Yeah. Please don't shoot. I love you like a father It's all my music I guess they killed another Açık Radyo'dasınız 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümüne başlayacağız. Bu arada Feryal Kabil arkadaşımıza da teşekkürlerimizi iletmemiz lazım. Bütün yıl boyunca onun çetelesini tutmadım ama herhalde o da en azından 47 programda bizim teknik masamızı yönetti ve müziklerimizi seçti kendisine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağolsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Ben gene bir kısa özet yapmak istiyorum hocam. Şimdi 2019 yılında başlıkları itibariyle orman yangınlarını ele almışız. Sel felaketlerini konuşmuşuz. Teknolojiyi özellikle dronların afetlerde ...kullanımına, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılmasını evet. konuşmuşuz. Hı hı. Bu çok önemli çünkü... ...dronlar denince işte hep savaş e, düşünülüyor. Dronların barışçılık kullanımı. Barışçılık olarak. kullanımı. <gülüyor> evet. ee, Fotoğraf çekmek ve afetlerde şey Arama kurtarma, arama kurtarma yapmak hatta e, ağırlığı çok fazla olmayan ilaç ve gerekli evet, malzemeyi, malzemeyi taşımak Malzeme. için de... Çok önemli, yeni bir gelişme ama çok önemli bir gelişme değil mi? Evet, çok, evet, tabii, tabii. tabii, çok evet. önemli gelişme. Evet. evet. Müdahaleyi çok hızlandıran ve efektif hale getiren, evet. etkin hale getiren bir... Bunun evet. dışında her ay İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporlarını e, dinleyicilerimize aktarmışız. Afet, afet Hukuku üzerine programlar yapmışız. DASK ve zorunlu olmayan afet sigortası, deprem sigortaları ...üzerine tartışmışız. Tsunami, korozyon... ...arama kurtarma çalışmaları... ...ulatışım, e, iletişim... ...üzerine de... E, ...programlar yapmışız. Burada bir iki... ...tane noktayı belirtmek istiyorum. E, biliyorsunuz... ...deprem deprem yokken... ...binalar kendiliğinden çöküyor. 2019 yılında da... E, ...ilk örnek... ...Şubat ayında oldu ve... ...Kartal'da Sema Sokak'ta Yeşilyurt... ...apartmanında 21... ...yurttaşımızı kaybettik. Maalesef, evet. E, çünkü çöken binanın altında... E, ...kaldı. Bu bina... ...yapım ruhsatı olan... ...1992'de Bodrum giriş... ...artı 3 e, kat... ...toplam 5 katlı bir bina olarak... ...yapılıyor. 1995'te... ...iki kaçak kat ilave ediliyor. Kaçak 3... E, e, ...katı e, var... ...bugün itibariyle. Yani Yıkıldığı an itibariyle. itibariyle ile, evet. İmar Barışı'ndan yararlanmak üzere başvuruyor ee, ve e, dört tane teknik eleman sorgulandı. İkisi tutuklandı. Belediyeden soruşturulan yok, ön, e, bilirkişi ön raporda kullanılan malzemeden oldu gibi e, bir garip açıklama. Evet, yani bu e, daha öncesinde çöken binaları da hatırlatmak için Diyarbakır'da, Konya'da, Balat'ta oldu. İstinat duvarları... Çöktü bu arada evet, evet. İstanbul'da. Onları da hatırlamamızda fayda var. Bu arada önemli konulardan birisi Kızılay idi. Hatırlayacaksınız Eylül ayında bir de baktık ki Kızılay Yatırım Holding AŞ kurulmuş ve Holding bünyesinde de 6 şirket oluşturulmuş Bunlar Kızılay İçecek Aşe, Sağlık Aşe, hepsinin başında Kızılay var, Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Aşe, Kızılay Sağlık Aşe, Kızılay Çadır ve Tekstil Aşe, Kızılay Kültür ve Sanat Aşe, Kızılay Sistem Yapı Aşe, altı binden fazla gayrimenkul bu şirketlere ...daha devredildi. önce Kızılay'a bağışlanmış olan... ...eysas evet, evet. öne önemli, önemli... ...çünkü insanlar Kızılay diye bağışlamış... ...şimdi evet. onlar... ...bir takım ticari e, nitelikteki... ...anonim şirketlere devredilmiş vaziyette... Evet. Yani. ...maden suyu fabrikaları... ...çadır fabrikası... ...ve mevcut hastanelerde... ...bu şirketlere... E, ...devredildi... ...bunun üzerine de yayın yaptık... ...bir e, hukukçu dostumuzla... ...Murat e, Cano ile... E, fakat e, bu da sessizlikle geçiştirildi, kayboldu Kamu, gitti. Kamuoyunda pek e, tartışılmadı bu evet, kadar. Maalesef, evet maalesef tartışılmadı. Tar ya evet yani basında da çok kısa bir evet. takibi yapıldı. Ondan sonra tabii evet. Türkiye'nin gündemi çok hızlı değiştiği için. Biraz bu, onda, değil, o, evet. Arkasından Kanalistan mı geldi gündemimize o dönemlerde? Yok, yok. 17, 17 Ağustos'un 20. yıl ha, dönümü. Ha, tabii. E, ha, onun ha. üzerine birçok toplantı yapıldı. 20 yılda nereden gelip nereye kadar ilerlediğimiz çok tartışıldı. Bizim programlarımızda ki yanlış hatırlamıyorsam 6'ya yakın 20. yıl programı düzenledik. Bunun hemen arkasından da Eylül ayında evet. 24 Eylül'de 4.7 büyüklüğünde 26 Eylül'de de 5.8 büyüklüğünde iki deprem gerçekleşti. Orta Marmara bölgesinde gerçekleşen yani şu anda halen kırılmayan fayın bulunduğu bölgede gerçekleşen iki deprem sadece ortalığı sallamakla kalmadı. Onun dışında birçok kurumu da salladı. Birçok yetkiliği de salladı ve Sayın İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir seferberlik başlattı. Onun arkasından da çalıştaylar ve konferanslar geldi. Ama bütün bunların içinde bir de iklim sorunu var. Her evet. ne kadar açık radyoda çeşitli programlarda, başta açık gazle olmak üzere çeşitli programlarda ele alınmasına e, rağmen bizde birkaç program yaptık. Belki senin üzerine söyleyeceğim. E, 2019 şey olacak. Evet, 2019 yılı esasında bu alanda çok aktif bir yıldı. Yani bir çok, bir çok toplantı yapıldı. E, toplantılarla paralel olarak bir takım e, gösterişler, şey gösteriler e, bir takım eylemler e, hayata geçirildi. E, onun ötesinde bir de 2019 yılı esasında bu iklim değişikliğinin artık iklim krizi olduğunu ispatlayacak çok da e, önemli olaylar e, arka arkaya arka geldi, arka arka geldi. Evet. E, şimdi esasında baktığımızda iklim e, krizinin ilk ...bir şekilde gündeme gelişinin... 30'un 31. birinci yılı bu sene. 1988'de... ...James Hansen... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...Senato Alt Komisyonu'nda... ...bir konuşma yapıyor ve diyor ki... Yani bu şey e, seragazı etkisi e, olumsuz etkilerini gözlemliyorum ben atmosferdeki bu ileriki yıllarda ciddi bir iklim krizine neden olabilir. O zaman kimse inanmıyor. Bugün 30 yıl sonra 31 yıl sonra şey bilim adamlarının en azından %97'si e, bunun gerçekten... Dünya için bir artık önüne geçinmezse felaket olacak konusunda hem fikir en azından öyle bir gelişme var ama tabi tarihine baktığımız zaman daha da ilginç 1896 yılında bir İsveçli bilim adamı demiş ki çok fazla kömür kullanıyoruz bu ileride dünyanın ısınmasına neden olabilir 1800. 1896 yılında Svante Arrhenius diye bir İsveçli bilim adamı ve işte bu bizim depremle ilgili yani 20 yıldır ne yapıldı filan sorusu var ya. Bu 1983'teki Senato Alt Komisyonu konuşmasından sonra geçen 31 yılda neler yapıldı diye bakıldığında esasında orada da durum pek parlak değil. Bu sene bir gene İsveç'ten bir genç kızın Greta Thunberg'in önderliğinde başlayan bir hani farkındalık yaratma... ...çalışmaları bütün dünyada etkisini biraz gösterdi. E, Greta Thunberg 16 yaşında e, bu işi e, hakikaten bir öncülük, bir şampiyonluğunu yaptı diyeyim. Bütün dünyada e, bir dizi eylem, arkasından uluslararası konferanslarda yaptığı konuşmalar... ...şu bu filan bayağı e, konuyu yeniden gündeme getirdi ama gündeme getirmeyecek gibi değil konu. Çünkü şöyle bir baktığımızda... ...2019 yılı Haziran ayı mesela sıcaklık kayıtları tutmaya başladığı tarihten beri en sıcak ay. Ondan sonra şeye, karbondioksit emisyonları mevcut oranlarda devam ederse diye bilim adamları şey yapıyorlar... ...2100 yılında kadar ortalama yüzey sıcaklığı dünyada 4 santigrat derece artacak. Bunun karşılığı ise denizlerin yükselmesi... Ee, o da işte şu anda mesela yükselme hızı yıllık 3.3 milimetre yani 2100'de yüzde toplam 2.4 metre yükselecek deniz suyu. Bu da e başta işte küçük e, bu ada ülkeler olmak üzere kıyı bölgelerinde yaşayan milyarlarca insanı etkileyecek, olumsuz etkileyecek onların e, başka yerlere e, göç, göç etmesine ve Tarımsal üretimin, oradaki üretimin genelde e, e, durmasına neden olacak ekonomik problemler şunlar bunlar filan arkasından belki de e, hakikaten e, şi, f, şeyi, e, dünya dengesini bozacak olan e, küresel e, göç hareketleri bütün bunlar... E, ...yani çok fazla uzak olmayan bir gelecek için karşımızda duruyor. Ee, yağış rejimlerinde çok büyük değişiklikler var. Biz bunu esasında çeşitli vesilelerle yıl içindeki programlarda da baktık. Bir sürü sel baskınları var. Ee, Karadeniz sonra... gene dün alt üst oldu biliyorsunuz. Evet, yani Türkiye'deki yağışları da çok yani artık gözle izlenebilir bir değişim var Türkiye'de de. Çok kısa sürede çok yüksek miktarda yağmur yağıyor... Ondan sonra e, bir süre hiç yağmıyor. E, böyle bir dengesiz bir yağış rejimi oluşmaya başladı. Bu sadece burası için değil. Türkiye bizim ülke için değil. Ya da orta e, boy e, enlemler açısından değil. Dünyanın her yerinde e, aşağı yukarı benzer durumlarla karşı karşıyayız. E, buzulların erimesi... E, şeyde a, e, ...Arktik ve Antarktik bölgelerinde çok ciddi olarak e, buz tabakalarının e, ortadan kalkması... ...bunlar hep böyle... E, Artık her gün takip edilebilen e, değişiklikler olarak ortamıza, e, karşımıza çıkıyor. Daha fazla kuraklık ve e, bunun sonucu olan tabii hem e, yiyecek krizi hem de e, yangınlar e, var. Şöyle bir baktığınız zaman 2019 yılında bu şeyde e, Guardian'da yayınlanan bir makayede e, bu rakamları aldım. 2019 yılında ma toplam maliyeti 1 milyar dolardan çok olan en az 15 tane ee, ...iklim... E, ...kaynaklı afet söz konusu olmuş. Ve bunlardan 7 tanesinin... ...7-8 tanesinin maliyeti... ...10 milyardan fazla. Ee, bunlar bir kısmını... ...biz burada konuştuk. Ee, şöyle bir hatırlamak gerekirse... ...mesela Arjantin ve Uruguay'daki su baskınları var. Bu, bu şeyler... E, ...Hint Okyanusu'nda... E, ...Zimbabwe, Mozambik ve Malevi'de... ...1300 kişinin ölümün önünde de olan... ...İday e, Siklonu... ...var. Ondan sonra... İşte Hindistan'da e, bu muson yağmurlarının Bangladeş'te muson yağmurlarının ölüm 1200 kişinin ölümüne neden olması var. Bunlar yani alışılmış rakamların çok çok üstünde. E, Japonya'da Hagibis e, siklonu geldi. Ondan sonra Kaliforniya'daki orman yangınları e, Bahama'yı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyılarını hakikaten e, e, çok büyük zarar veren Dorian kasırgası. Ve e, Kongo ve başka Afrika ülkelerinde yaşanan aşırı e, su baskınları e, ve de son dönemlerde hala devam eden ve de önüne geçilmez boyutlara gelip geldiği e, Anlaşılan Avustralya'daki e, şey e, yangın ve evet, doğa yangınları çalı yangınları filan. yani hala devam ediyor devam yani. bugün ediyor bugün itibariyle. Ve... Sydney'de artık hava, yani insanlar havalamaz hale geldiler. Ya yani Bütün bunlar esasında... Buna rağmen havai fişeklerle kutladılar. kutladılar. Evet yani, havai fişeklerin o artık... O bayağı eleştiri konusu yani, oldu. Yani <gülüyor> havai fişeklerin evet. de katkısıyla iyice artık <gülüyor> herhalde e, kötü olmuştur. Evet. Ve e, bütün bunlara karşın işte bir takım konferanslar düzenleniyor. Bu konferanslarda e, işte ulusların temsilcileri geliyorlar filan ama bu Paris Anlaşması 2015'te imzalanan Paris Anlaşmasının uygulanması ile ilgili ne <gülüyor> pardon ne aşama kaydettik diye baktığımızda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterin ağzından söylüyorum çok olumsuz gelişmeler evet. var yani bir şekilde belli bir şeyde anlaşma olmuyor ülkeler arasında özellikle işte bir takım taahhütler bir takım hani ileriye yönelik olarak planlar öngörülürken bunların hayata geçirilmesinde Evet. Ki bunun arasında Türkiye'de var. Bir sürü ülke çok ciddi geride kalmış vaziyette. Evet. Durum bu. Adıyaman'da da e, yağış nedeniyle Heylanda Karayolu e, çöktü. Yani Türkiye'nin çeşitli yerlerinde özellikle yağışların artmasıyla birlikte bu tür olaylarla karşı, karşılaşacağız. Şimdi gerek bu e, 17 Ağustos'un 20. yıl dönümü nedeniyle gerekse... Son depremler, biraz önce belirttiğim depremler nedeniyle yapılan toplantıları da özetlemek istiyorum. 4-5 Kasım tarihlerinde TASK deprem hasar ve risk yönetiminde uluslararası gelişmeler çalıştayı düzenledi. Son derece önemli bir. Çalıştaydı. 11 Kasım'da e, TUMOP İstanbul Deprem Çalıştayı'nı gerçekleştirdi ve TUMOP bağlı e, birçok oda burada sunumlar yaptılar. E, bu e, 2-3 e, Aralık tarihinde ise İstanbul Deprem Çalıştayı gerçekleştirildi. E, siz de e, katıldınız hocam. E, hemen arkasından 17-18 Aralık tarihlerinde İstanbul Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi gerçekleştirildi. Bundan önce de e, deniz ulaşımıyla ilgili bir kongre düzenlenmişti. Bir e, e, evet e, toplantı düzenlenmişti. Şimdi 9-10 Ocak tarihinde de e, yani önümüzdeki hafta Kanal İstanbul çalıştayını düzenliyor. Evet. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. E, ayrıca dinleyicilerimize hemen hatırlatmak istiyorum. E, Kanal İstanbul ÇED raporuna itiraz Yarın sona erecek. Yani 2 Ocak tarihinde itirazlarımızın son günüdür. Çet raporuna itiraz etmek için de internette birçok dilekçi örneği dolaştı. Ayrıca internet medyasında da bunlar yer aldı. Önümüzdeki dönemin en önemli konularından birisi de bu Kanal İstanbul meselesi. Kısaca bir de Ocak ayı programlarımızdan bahsetmek istiyorum. Önümüzdeki hafta 8 Ocak'ta Altın Saatler programının ana konuları İstanbul için deprem kayıp, kayıp tahminlerinin güncellenmesi çalışmaları ve yarının İstanbul'u projesi. Program konuklarımız ise Kandilli Hastanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı'ndan Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Sayın Eser Çaktı ve Doktor Öğretim Üyesi Sayın Karin Şeşekyan. Evet. Ee, önümüzdeki hafta onları konuk edeceğiz. 15 Ocak tarihinde İstanbul Proje Koordinasyon Birimi Direktörü Kazım Gökhan Elgin Bey ile İsmet projesinin bir yılını, 2019 yılını konuşacağız. 22 Ocak 2020 tarihinde de eğer kendisi de kabul ederse Profesör Doktor Derin Orhon hocamız ile Kanal İstanbul'u konuşacağız. Evet, programımızın sonuna geldik. Belki birkaç şey daha aktarabilirdik ama şimdi dileklerimizi iletelim hocam. Evet. Efendim, bütün dinleyicilerimize hem Altın Saatler programının dinleyicilerine hem de genel anlamda açık radyo dinleyicilerine dinleyicilerinin yeni yılda yeni yılını kutlu kutluyoruz ve mutluluk esenlik, sağlık getirmesini diliyoruz. Ülkemiz umarız 2020 yılında daha tutarlı daha anlamlı ...ve daha barışçı bir yıl geçirir. Evet. evet ben de e, hocamın dileklerine katılıyorum. Afetsiz bir yıl diliyorum... ...herkese. E, biz e, bu konuda elimizden gelen... E, ...farkındalığı yaratmak için elimizden gelen... ...gayreti gösteriyoruz. Umarım... ...faydası da oluyordur. 2020 yılında da... ...devam edeceğiz. E, Hepinize iyi yıllar diliyoruz. Evet ben de sizin e, dileklerinize katılıyorum. Aynı zamanda e, İstanbul Belediye Başkanımız Sayın İmamoğlu'nun deprem konusunda göstermiş olduğu çabaların aynı zamanda e, iklim risklerine karşı da gösterilmesi için e, harekete geçmesini diliyorum. Evet afetsiz bir yıl yaşayalım. Ee, iklim krizine karşı önlemlerin alınacağı üst üste alınacağı bir yıl olsun barış içinde geçsin ee, hepimiz sağlıklı olalım ve mutlu olalım. Evet altın saatler programını bugün burada tamamlıyoruz programı Nuray Aydınoğlu hocam ve Elvan Cantekin ile birlikte sunduk gelecek hafta yeni bir altın saatler programında görüşmek dileğiyle hoşçakalınız. Hoşçakalın hoşçakalın.